Günaydın Tuğba, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, bugün Avrupa ne konuşuyormuş ona bakalım şimdi. Avrupa ne konuşuyor da Eurotopics bültenlerinden derlediğim haber ve yorumlarda. Bugün ilk sırada Rusya-Ukrayna Savaşı etrafında bir takım gelişmeler var. Onlardan bahsedeceğim. Önceki hafta Rusya Federasyonu Devlet Duması... ...daha fazla sayıda insanın askere alınmasını kolaylaştırmak için bir dizi yasal değişiklik yaptı. E, bu kapsamda da askere alım süreci artık dijitalleşti, elektrik ortamda yapılacak... Eskiden celp bildirimleri hani kağıt olarak eve gönderiliyor ve bu şekilde hani kişilerin cevap vermesi bekleniyormuş. Ama şimdi tüm bunlar elektronik ortama taşınmış. Bunun ne anlamı var? Polonya'dan Politika gazetesinden bir yorumcu şöyle aktarıyor. Böylece Kremlin askerden kaçmanın en yaygın yöntemlerine son vermiş oldu. Şimdiye kadar postayı almamak Kapıyı yabancılara açmamak ya da serbest çalışmak yetiyordu. E, ayrı artık şehri terk etmenin de bir faydası dokunmayacak. E, ve bundan sonra e, cayip alanların Rusya'dan kaçması imkansız olacak. E, çünkü bu elektronik çağrı e, dijital ortama düştüğü andan itibaren acemilerin ülkeden ayrılmasına izin verilmeyecek e, diyor. Ee, öyle görünüyor ki yani İsveç'ten Svenska Dagbladet gazetesindeki yorumcu da şey demiş e, Rusya'nın insan havuzu sonsuz değil ayrıca savaşma yönündeki isteksizlik artıyor Ruslar hayatını kaybeden 100 ila 150 bin kişinin yerine yenilerini bulmakta zorlanıyor demiş yani öyle görünüyor ki işte insanlar bir yandan ölüyor e, bir yandan e, Rus yönetimi bunun yerine yenilecek lerini bulmaya çalışıyor insanların askerden kaçmasını zorlaştırmaya çalışıyor böyle bir şey var Rusya cephesinde Rus muhalif siyasetçi Boris Vi nevski de Facebook'ta şey demiş bunun sonuçları ortada genç yetenekli ve enerjik insanların oluşturduğu yeni bir göç dalgası geliyor demiş Rusya'da durum böyle. Meselen Ukrayna tarafına bakalım. Ee, orada da hani Avrupa ile ilişkiler anlamında ilginç şeyler oluşuyor, o, ilginç şeyler gelişiyor. Ee, şöyle ki savaş başladıktan hemen sonra e, Avrupa Birliği dayanışma şeritleri ya da dayanışma hatları e, diyeceğimiz bir işte proje geliştirmiş ve Ukrayna'da üretilen ürünlerin e, Avrupa Birliği'ne kotasız ve gümrük vergisiz girişini e, sağlamıştı. E, Ukrayna işte dünyanın e, en büyük tahıl üreticilerinden ve ihracatçılarından bir tanesi. E, Rusya tahıl pardon Ukrayna tahılı e, Ukrayna tahılı da bu şekilde işte e, Avrupa'ya girmeye başladı işte gemilerle limanlardan gönderilmesini Rusya'nın Rusya engelliyordu. Bir Türkiye'nin arabuluculuğunda buluculuğunda anlaşma yapılmıştı. Ama o anlaşma da işlemiyor. Dolayısıyla Ukrayna tahılı ee, Avrupa Birliği'ndeki bazı ülkeleri doldurmuş durumda bu da oradaki çiftçilerde çok ciddi rahatsızlık yaratıyor ve siyasetçilerde de öyle başta komşu Polonya olmak üzere aslında Ukrayna'nın en büyük destekçilerinden bir tanesi hani tüm bu süreçte Polonya Tarım Bakanı istifa etmek zorunda kaldı. Çiftçiler de sınır noktalarına gidip kontrol noktalarına gidip traktörleriyle eylem yapıyorlar ve geçişleri e, durduruyorlar. Bu rahatsızlık Polonya'da, Romanya'da, Slovakya'da, Bulgaristan'da, Macaristan'da var. Polonya ve Macaristan tek taraflı olarak işte biz Ukrayna tahılına şey koyuyoruz, ithalat yasağı koyuyoruz diyor. Avrupa Birliği diyor ki hayır bunu yapamazsınız yani bu yasa dışı bizim e, uygulamalarımıza uygun e, bir yöntem değil diyor. Yani anlayacağınız e, Ukrayna savaşı yani Ukrayna bir yandan hani coşkuyla destekleniyordu işte Avrupa'nın Rusya'ya karşı savaşçısı diyerek destekleniyordu ama şimdi savaşın böyle bir yansıması var ve bu bir rahatsızlık yaratıyor ciddi ölçüde üstelik Polonya'da ve Slovakya'da sonbaharda seçimler var hani bu iç siyaset için önemli oradaki siyasetçilerin seçilmesi açısından bu tarımdaki dengesizlikleri durdurmak önemli. Bir yönü daha var meselenin. Ukrayna AB'ye girerse ne olacak diye düşünülmeye başlandı. Hani Tarıma ciddi ölçüde zarar verecek şeklinde yorumlar var. Bir de yani sadece tahıl da değil mesela yumurta meselesi de öyle. Ukrayna'da bunlar çok ucuza üretiliyor ve Avrupa'daki üreticiler bu ucuz ürünlerle rekabet edemiyorlar. Finlandiya'dan Ilta Lehti gazetesinden bir yorum aktarayım. Ee, Ukrayna'dan gerçekleşen tahıl ithalatları ve bürüksel yumurta krizi Avrupa'nın Avrupa e, Ukrayna gibi bir tahıl ambarını birliğe almasının ne anlama geleceğini göstermiş oldu. Çünkü Ukrayna'nın ucuz tahılı ve tarım ürünleri AB ülkelerini doldurmaya başladı. Ee, Ukrayna'nın AB'ye üye olması AB, e, tarımıyla öne çıkan AB ülkeleri için soğuk duş etkisi yaratacaktır demiş. Savaşın işte böyle farklı yansımaları var. Bu Rusya'daki askeri alımlar e, ve Ukrayna'nın ucuz buğdayları bunun ikisiydi. Bunu böylece geçelim. Evet, ee, Alışılabilecek pardon sözünü. Estağfurullah buyurun. Yani şey... E, bu savaşın bitmez yani hadde hesabı yok sonuçlarının neler olacağını ve özellikle de mesela Prigoji'nin şey yaptığı açıklama kan dondurucuydu dünkü yani artık Wagner grubu olarak paralı askerler grubu olarak Ukrayna savaşında esir almayacağız hepsini öldüreceğiz dedi ve bu şekilde ağır bir gelişme var Evet. Bir, bir yandan bu haber şu açıdan da önemli. Geçtiğimiz haftalarda da aslında yer almıştı. Böyle ülkeler ayrı ayrı açıklamalar yapıyordu ama biz bir türlü fırsat vermemiştik. O yüzden çok iyi oldu böyle derli toplu bir şekilde dile getirmek. Çünkü şunu da gösteriyor aslında. Yani bir yandan bir gıda krizinden söz ediyoruz. Dünya genelinde milyonlarca insanın açlık oldu. Hatta Birleşmiş Milletler bir ara Ukrayna tahılından dolayı Ukrayna tahılına yeteri kadar ulaşılamadığından dolayı bu savaşın ve açlığın olduğu yerleri gıda yapım, gıda tedarikinde zorluk yaşandığını söylüyordu. Öte yandan şimdi bazı ülkelerde tahıl yığılması var ve bunlarla ne yapılacağını bilemeyen koca koca zengin bir dünya var. Bu, bu çok ilginç bir durum gerçekten. Dünyanın geri kanını hala tahıla ulaşamazken öteki tarafta aşırı fiyatların aşırı düşmesinden yakınan ve ambarları dolu olan bir dünya var yani. Evet ve bu Avrupa Birliği'nde oluyor. Oysa ki hani Avrupa Birliği son derece organize. Hani bütün evet. bunları Avrupa limanlarına taşıyıp oradan Afrika'ya ve ihtiyacı olan e, ülkelere gönderebilir ama bunların hiçbirisi yapılmıyor. Evet. Piyasayı evet. terk etmenin işte bir sonucu daha olmuş. Evet. E, Almanya'ya geçelim. Ee, Almanya'da Let's the Generas e, generas jenerasyon gener, e, do, doğru söyley həsemər. E, son kuşak e, grubu e, iklim aktivistleri e, Avrupa genelinde işte aylardır bir takım eylemler yapıyorlar. Hani biz onları en çok e, işte müzelerde ünlü restoranların tablolarının önündeki camlara ellerini yapıştırmasından e, biliyoruz. E, ama aynı zamanda e, yol kapatma eylemleri de yapıyorlar. E, bu pazartesi günü Berlin ve çevrelerinde... Bunu son derece ciddi, yoğun ve etkili bir şekilde yaptılar. Ne yaptılar? Ee, sabah trafiğinin yoğun olduğu saatte ana caddelerde ve otobanlardan bir tanesinde e, o yol boyunca dizilip e, ellerine yapıştırıcı döktüler ve kendilerini ellerinden asfalta yapıştırdılar ve dolayısıyla yani onları oradan kaldırmak polisler için de son derece zor oldu ee, işte kimi durumlarda Matkapların getirilip işte oradaki asfaltın e, altına girilip delinip e, hani e, asfaltı kaldırıyorlar ve el öylece çıkıyor ve el üzerinde bir asfalt parçasıyla e, kalıyor. Yani böyle bedenin de bir şekilde işin içine girdiği son derece ilginç de bir performans bir eylem e, yöntemi aslında ama bunların olması tabii e, saatler sürüyor. Ve kırkı aşkın noktada yapıyorlar sadece Berlin'de ve trafik e, tam anlamıyla felç oluyor. Buna e, şeylerden işte arabasında olanlardan ya da otobüsle işe gidenlerden falan e, çok ciddi tepkiler e, geliyor. İşte bir video görüntüsünde mesela eylemcilerden bir tanesi e, saçlarından çekilerek sürüklenmeye çalışılıyor bir vatandaş tarafından. E, polis e, sinirli şeyleri e, vatandaşları hani hamle yapan vatandaşları durdurmaya çalışıyor. E, böyle görüntüler de var. E, dolayısıyla yani bu eylemin yanı sıra bu eylem yöntemi iyi bir yöntem mi şeklinde e, bir tartışma yarattı bu. Maliye Bakanı, e, Almanya'nın Maliye Bakanı şöyle bir açıklama yaptı. Hangi kutsal amaç için yapılmış olursa olsun Berlin e, hangi kutsal amaç için yapılmış olursa olsun bu eylem Berlin blokajının fiziksel şiddet eylemi olduğunu gizleyemez diyor. Yani buna fiziksel şiddet diyor bu eylem çeşidine. Ee, öte yandan koalisyonun ortaklarından Yeşiller Partisi'nden de bu eylemlerin pek de üretken olmadığı, faydalı olmadığı yönünde e, açıklamalar geldi. Protestolarda toplam 200 kişi gözaltına alındı ama tüm bu işte bir, bir, bir şekilde bir öfkeseli ya da bir tartışma durumu varken pazartesi günü salı günü yine bu kez akşam saatinde aynı eylemi yaptılar daha az noktada olmakla birlikte. Dolayısıyla da işte Almanya'da bu konuda bir şey var tartışma var Avrupa genelinde de var. Ben Avusturya'dan Der Standart gazetesinden bir yorum aktarayım size. Sorunlu yöntemler yüzünden önemli bir talep giderek meşruiyetini yitiriyor. İklim için kendilerini yere yapıştıranlar gerçekten siyasileri harekete geçirmek istiyorlarsa gitsinler kendilerini mesela Berlin'deki şansölyelik ofisinin önüne yapıştırsınlar. Şu anda olanlar Ters etki yaratıyor, insanları ürkütüyor ve iklim korumaya da bir faydası olmuyor şeklinde bir açıklama var. Öte yandan Ulaştırma Bakanı bu son nesil aktivistleriyle 2 Mayıs'ta bir görüşme yapacak ve onların taleplerini dinleyecek ya da Hannover, Marburg gibi yerlerde belediye başkanları onlarla görüşüyor ve taleplerini dinliyor. ve or or Bu belediyelerin olduğu alanlarda eylem yapmıyorlar. E, talepleri nedir e, diye soracak olursanız, e, küresel ısınmayı bir buçuk derecede tutmak için Alman hükümetinin detaylı bir plan sınmasını istiyorlar. E, taleplerden en önemlisi bu. E, bir başka hani önemli somut pratik talep e, otobanlara hız limiti getirilmesi. Bunun gibi işte birkaç e, talepleri var. E, ama Almanya'da bir tartışmaya yol açıyorlar. Ama bu tartışma iklim korumanın e, hayrına mı değil mi? O da ayrı bir mesele. Evet Extinction Rebellion yani yok oluş isyanının e, özellikle e, uzun zamandan beri tartışılan e, şeyleri, eylemleri de bu noktada tartışmanın odağındaydı. Evet onlar da strateji değişimine gitmişti Bu nedenle strateji değişimine gitmişlerdi ama öte yandan da şeyden de bahsetmek gerekiyor yani bütün uluslararası bilim camiasının dört bir yandan verdiği haberlerle vaktin artık çok çok dar. Kaldığı ve bir daha insanlık medeniyeti de dahil olmak üzere canlılar aleminin çok ciddi bir kayba yok oluşa gidebileceği şey de var. Yani öyle kolay yorumlar diye işe yaramıyor işte kızdırıyor otoyol kullanmak isteyenlerin öfkeli yolcuların sivil vatandaşların öfkesinin böyle meseleyi çözmekten çok uzak olduğunu da ayrıca görmek lazım. Evet yani işte e, ellerini tablolara yapıştırdıklarında e, işte e, gündelik yaşamı felç etmiyorlardı. Yani bu açıdan bakıldığında o son derece zararsız bir eylemdi. Ama ona o da, ona, o da tepki çekmişti. E, e, bu şekilde hani gündelik yaşamı durduran bir eylem yaptıklarında bu da bunun için e, tepki çekiyor. E, e ne yapmak lazım? Yani ses çıkartmak için insanları uyandırmak için ne yapmak lazım? Doğru yöntem nedir? Hani var olan yöntemlerle şimdiye kadar yapılmış olanlarla e, bu küresel ısınmayı bir buçuk derece de tutmak için yeterli adımlar atılmıyor bunu daha fazlasına zorlamak için ne yapmak lazım O halde Bence de çok şey bir soru kritik bir e, soru bir, bu konuda bir şey hatırlatması yapayım tam e, hatırlayacaksınızdır kovit'in e, öncesinde son iklim grevinde dünya çapında 7 buçuk milyon insan sokaklara çıkmıştı hem FFF hem yani Fridays for Future hem yok oluşu siyanı yeni kurulmuştu. Ve büyük çok büyük yeni bir küresel dalga geliyor diyorduk. Fakat Covid'den sonra hatta Covid'in hemen öncesinde yine yok oluşan bir açıklama yayındayıp 1 milyon üye yani 1 milyon aktivist böyle kampanyasında başlamıştı. Britanya'da 1 milyon üyemiz olacak. Ee, kamuoyunda da %60 diye bir hedef koymuşlardı. İklim değişimine yönelik politikalara da bir bilinç yaratacağız falan diye. Böyle bir kitlelere dönmüşlerdi. Ama ile birlikte disruption'a doğru dönüldü. Yani o, o dönemin biraz e, dönüşüydü bu çünkü sokaklara inilemiyordu. Şimdi tekrar bu tartışma başladı yani hala böyle mi devam edeceğiz yoksa gene kitleselleşmek, mitingler, büyük e, yürüyüşler düzenleyerek yani herkesi sadece bir gösteriyi gören ya da maruz kalan durumunda değil mücadelenin parçası haline getirmek üzere bir stratejiye dönmek lazım diye bir Tartışma var ama basındaki tartışmanın biçimi pek bu yönde değil yani hareketin kazanması üzerinden değil de o rahatsız oldu bu rahatsız oldu bilmem ne diye devam ediyor. Evet evet yani meselenin özüne ilişkin olarak tartışmanın özellikle petrol ve enerji şirketlerinin çıkarlarının işine gelecek şekilde olduğunu da bahsetmek lazım. Hiç bahsedilmiyor. Yani raporların ne kadar vahim olduğunu. El yani Niño'dan bahseden bile yok. Halbuki yani tarihin gördüğü en korkunç şeylerin bu sene içinde sıcaklığın gerçekleşeceği yolunda ciddi şeyler var yani. E şu söyleniyor öte yandan. Berlin'de bir referandum yapılmış yakın zamanda. Berlin'in e, karbon nötr olması konusunda galiba belli bir, bir işte, tarihe kadar. E, ama mesela bu referandumda evet diyenlerin oranı e, gayet az kalmış Yani aslında insanlar bunu istemiyorlarken e, yani toplumun çoğunluğu bunu istemiyorken yani küresel ısınma konusunda adım atılması konusunda e, bir şey yokken sizin bunu dayatıyor olmanız eee pek de demokratik değil diyorlar yani ortaya konan e, argüman bu ama e, işte dünyanın ısındığı bir noktada dünyanın yok oluşa gittiği bir noktada e, bunu referanduma sunmak da nasıl bir şey onun da tartışılması lazım herhalde. Ee, evet tartışılıyor zaten ama yani çok az zaman kaldığını da kesin olarak söylemek lazım. O, orta evet. yaşlılar ve yaşlılar da devreye girdiler zaten. Evet. E, yani onlar de, da evet ayrı kampanyalar yaptı. Kampanyalara başladılar. Evet e, son olarak da İtalya'dan size JJ, e, ya da JJ4 e, diye kimliklendirilen, isimlendirilen bir ayıdan e, bahsetmek istiyorum. E, Kuzey İtalya Alplerindeki bir e, ayı bu. 20 yıl önce buralarda ayı popülasyonu düştüğü için e, Slovenya'dan ayı getirilmiş buraya. E, ve Sonra ama bu popülasyon istenenin ötesinde artmış. Yani 50-60 civarında olması isteniyormuş ama yüzün üstüne çıkmış. Ve üstelik bunlardan bir tanesi, İtalya'da yeni doğanlardan bir tanesi, 17 yaşındaki bu JJ Ford e, geç, Nisan ayının başında Alpler'de bir dağ köyü yakınında koşan bir koşucuyu ağır şekilde yaralamış ve sonra da bu koşucu ölmüş. Aynı ayının iki yıl önce bir baba ve oğlu yaralama vakası daha var. E, ayının olduğu bölgenin başkanı, idarecisi ayının görüldüğü yerde vurulması, öldürülmesi konusunda bir karar çıkartmış. Ancak hayvanatları savunucusunun başvurusu üzerine mahkeme bu kararın yürütmesini durdurmuş. Ve bu arada da 18 Nisan'da ayı yakalandı ve bir yere kapatıldı şu anda işte Vahşi Yaşam Parkı'nda. 11 Mayıs'ta mahkeme karar verecek işte öldürülmesi yönündeki kararı iptal ederse ayı yaşayacak ama onay verirse ayı öldürülecek İşte bu konuda bir tartışma var ne yapalım diye bu arada koşucunun ailesi de ayının öldürülmesini istemediklerini söyledi. İsviçre'den Corriere del Ticino gazetesindeki yorum şöyle, düzenlemelerin haklı olarak vurguladığı gibi öncelik vahşi hayvanların korunması değil, insanların güvenliği ise bazı yöntemlere başvurmak gerekebilir. Böyle durumlarda kimi zaman öldürmekte göze alınabilir demiş. Yani önceliğimiz insanların güvenliği ise bu iyi öldüreceğiz mecburen diyorlar. Böyle bir durum var İtalya'da da. Evet. Dersiniz? Şey idam cezası <gülüyor> olan bir ülkeye göndersinler ve idam etsinler derim ben. Ay, bu, bu kadar çok Ağır bir suç işlemiş. Kasten öldürmüş değil mi koşucuyu? planlayarak evet. falan öldürmüş. Evet evet. Hatta böyle e, şey idam mangası dizilip e, ayıyı da oraya koyup m, böyle bir e, şekilde de idam, idam gerçekleştirilebilir. Evet. Evet. Amerika, Amerika'da olsaydı koşucu suçlanırdı. Halbuki silahı olsaydı kendi böyle ha. şey A.R.E. <gülüyor> bilmem ne falan diyorlar savunabilirdi kendini. İlyam'dan evet. e, önce de son sözünün muhakkak sorulması lazım. Son homurtusunu. tuşunu. Evet, evet. Buna ee, benzer anlayayım. bir şey de Kolombiya'da vardı hatırlarsanız. Evet. E, Pablo Escobar'ın su aygırları, su dört Ay su aygırının kaçıp hızla ürediği ve bunun yarattığı sorunlar üzerine işte bir kısmının öldürülmesi, bir kısmının başka ülkelere gönderilmesi gibi bir tartışma vardı. İdam mı sürgün mü tartışıyor. <gülüyor> sürgün Meksika ve Hindistan'a gönderilmesi e, oradaki tartışma konusuydu. 70 tanesini yani yarısının 4 su aygırı 130'a çıkmış. <gülüyor> Almanya'dan, <gülüyor> tamam. Almanya'dan Berliner Zeitung gazetesindeki yorumcu da şey diyor. Neden bir kaza yaşanır yaşanmaz hemen idam cezası isteniyor ki. <gülüyor> Almanya'da yılda 2500'den fazla insanın trafik kazasında... Ha Hayatını kaybetmesine sebep olanlara idam cezası istenmiyor. Bu muamele yalnızca hayvanlara yapılıyor demiş oradaki yorumcuda. Ayrıca bildiğim kadarıyla hayvanlar arasında en fazla insan ölümüne sebep olan hayvan köpek. Ama kimse herhalde böyle davranmıyor köpekleri. Evet yani sen hani ayıyı al oradan buraya getir hani popülasyonunu arttırmaya çalış e, ve sonra hani onun yakınlarına git e, yani gerekli korumayı e, sağlama insanlar açısından da hayvan açısından da ve sonra böyle bir şey yaşa, yaşanınca işte bu hayvanı öldürsek mi e, ve geri kalanlarının da bir yerlere gönderilmesi hakkında yani bunun idam edilmesi diğerlerinin de gönderilmesi düşünülüyor. Böyle bir tutum benimse gerçekten takdire şayan. Evet Greta Thunberg'in Climate iklim Kitabı adlı önemli kitabında yapıtında da ilginç bir fotoğraf var. Rusya'nın kuzeyinde Sibirya'nın oralarda terk edilmiş bir meteoroloji istasyonu var. İki katlı ahşap. Ee, tamamen yani görev dışı orayı işgal eden, e, fuzuli işgal eden kutup ayılarının fotoğrafı var. Hepsi hmm. evin kapısının önünde duran bir tane var. Pencereden bakanlar var. Onları da fuzuli işgalden yargılamak lazım. Evet, evet. evet. Peki, teşekkür evet. ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu haftalık bu kadar. Eurotopics bültenlerinden gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere. We're sick of them.